İzahı Yani ne vakit ne keyfiyetle isterseniz lohusalık ve arkadan arkaya müstesna tekarrupta bulunmanız mübahtır. Şart tohumu yerine atmaktır. Ben gördüm ki melekler bile Rablerinin huzurunda libaslanmışlardı. Libasları baldırın yarısına kadardı. Siz de öylece libaslanın. Yani evin içinde bile kendinizi çıplak etmeyin. Baldıra kadar elbisenin uzatılması erkekler hakkındadır. Şalvarı alın. Dışarıya çıktığınızda onunla kendinizi örtün, giyin. Çünkü o giyiminizin en örtenidir. Evden çıktıkları zaman onunla hanımlarınızı örtün. İzahı bu hadisi şerifin emri, mendubiyeti ifade etmiştir. Binaenaleyh erkek ve kadınlara Don ve şalvar giymek müstehaptır. Eğer evin içinde kadının çeli bağısı da varsa don veya şalvar giymesi vacip olur. Sizden biriniz hoşuna giden bir kadını gördüğü zaman ehlinin yanına gitsin. Zira hepsinin haya yerleri birdir. Onunla ne varsa öbüründe de aynısı vardır.